İzahı Bu hadisi şerifin şerhinde Şeyh Ahmet Gümüşhanevi ve İmam Nevevi şöyle demişlerdir. Bu hususlardan başka erkeklerin kadınlar üzerinde hakları yoktur. Ancak yangın olursa, kocası ona zulmederse, şikayet için, eve hırsız girerse, yahut evinin etrafında namusuna taarruz edecek kimseler varsa, kocasının izni olmaksızın kadın evinden çıkabilir. Binaen aleyh, Kadın, babası, annesi, kardeşi, oğlu olsa bile, kocasının ikrah ettiği kimseleri evine sokamaz. Eğer kocası ikrah ettiği halde bunları evine alırsa günahkar olur. İmam Şafii'nin mezhebinde olan ulemanın tasrih ettikleri gibi, bir kadın, kocasının çamaşırını, kapkacaklarını yıkamaya ve benzerlerini yapmaya mecbur değildir. Lakin kadınlar, asrı saadetten şimdiye kadar, Evin içindeki hizmeti adet etmişlerdir. Bu hizmet kendilerine farz değildir. Ev içindeki hizmetleri fedakarlık olduğu münasebetiyle kocasına ihsan ve iyiliktir. Kadınlar ev hizmetini yapmakla sevap kazanırlar. Kadının da kocası üzerindeki hakkı yemeğinden ona yedirmesi, giydiğinden ona giydirmesidir. Yüzüne ayıpları vurmamasıdır. Yatakta onu yalnız bırakmamasıdır. Ancak isyan ettiği zaman kocasının onu yatakta veya evde yalnız bırakması caizdir.